Allah, Allah Kur'an'ımda ne diyor? Sizler benim göz bebeğim, ruhum ve kalbim mesabesindesiniz. KON-TV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar sayın seyirciler.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 Konya'nın manevi mimarlarından Tahir büyük körükçüydu. Örnek bir yaşamın ardından 86 yaşında Hakk'a yürüdü. Evet, büyük İslam âlimi Tahir büyük körükçü hoca efendiyi vefatının birinci yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz.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 Bırak bu hikayeleri diyorsanız bana açık söyleyin gelecek cuma çıkmayın. Siz kendinize göre bir koca bulunsunuz. Alemin ölümü alemin ölümü gibidir hadisi şerefi düsturunca alem yastaydı. 1925 yılında Konya'da dünyaya gözlerini açan Tahir Büyükkörükçü tam 50 yıl kendini özgü üslubu ve beyinlere nakşeden sözleriyle insanlığa hep doğruları,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 Yemediğine de öyleyim. söylüyorum bunu. Söyledim size artık. İyice kulağınızda yer etti. Şöyle sabah namazının secdesinde veya kürsü de şöyle sizlerle has bu hal ederken ruhumu teslim edeyim inşallah. 6 Mart 2011 ise Konya için tarihi bir gün oldu. Aşığın maaşına kavuşma gününde Tahir Hoca'nın naaşı adıyla özdeşleşen Kapı Camii'ne son kez getirildi. Yüz binler Sultanül Vaiz'ini son yolculuğunda yalnız bırakmadı.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 Her faniye nasip olmayacak mahşeri bir kalabadık, hocasıyla vedalaşıyordu. Onun için Vuslat, Konya ve İslam alemi için ayrılık anı hiç kolay değildi.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 Toprağa verildi. Konya, vefatının birinci yıl dönümünde Tahir Büyükörükçü Hoca'sını rahmet ve minnetle anıyor. Evet, vefatının birinci yıl dönümünde Konya Tahir Hoca'sını anıyor. Üzerinden bir yıl geçti ama sevenleri onu hiçbir zaman unutmadı. Hoca hakka kavuştuğu 5 Mart tarihinde Konyalılar Tahir Büyükörükçü'nün kabri başına akın etti. bir yıl önce aramızdan ayrıldı. Yüzbinler onu son yolculuğuna hafızalarak kazanan bu tabloyla uğurladı. O ebedi istirahatgahına yerleştiğinde İslam alemini büyük bir hüzün sardı. Başta Konya'lılar olmak üzere tüm dünya Tahir hocası için Kur'an-ı Kerimler okudu, hatimler yüzbinleri buldu. Bunan hatimlerle, bu getirilen tevhidler ve salatu selamlarla onun makamını bir daha yüksel, bir daha yükselt, bir daha yükselt. Ona Rıdvan-ı Ekber'inle muameleyle eyle ya Rabbi. Cemalinin karşısında Resulullah'ın komşuluğunda bizi ve onları beraber eyle ya Rabbi. Ve vefatının birinci yıl dönümü. Konya'nın manevi mimarlarından İslam alimi Tahir Büyükkörükçü vefatının birinci yıl dönümünde kabri başında dualarla anlıyor. Hatimde indik. Hem dua ediyoruz inşallah feyizlerinden, maneviyatlarından bir nebze alabilirsek hepimiz için ne mutlu bize inşallah. Rabbim onlara layık evlad eylesin inşallah hepimize o büyüklerimize layık. Biz kendisinden zaman zaman çok bazılarından etkilendik, faydalandık. Yani onu unutamıyoruz. Keşke sağlığında gelip ziyaret etseydik. Ee, ama nasip olmadı. Allah rahmet eylesin. Ee, yeri doldurulamayacak büyük alimlerden biri olduğunu düşünüyor, inanıyoruz. Tahir büyük Büyükörükçü'nün kabri bir dakika bile yalnız kalmadı vefat yıl dönümünde. Kimi Kur'an okudu, kimi dua etti. Herkes onun yerinin doldurulamayacağı görüşündeydi. Allah'ım cennetinde Resul'ümüzle beraber bizi de konuş Bütün ümmet onlarıyla. Tabii ki Konya için çok büyük bir kayıp Tahir Hoca. Yeri doldurulmaz yani ama... İnşallah bir tarafta buluşuruz diyoruz, başka bir şey değil. Tahir hocanın sohbetleri hala dinleniyor. Bazları çok etkileyici yani hani çocuk evet. çocuk hepimiz çok farklı şeyler düşünüyor yani onu dinledikçe Allah razı olsun çok Oğlu devam ediyor şimdik. Devam Onun şey. burada doğası almak bizim için büyük bir şeref ve duygu. Herkesi buraya bekliyoruz. Allah'tan bu rahmetliyoruz, dua ediyoruz her zaman gelip bugün de yıl olduğu için geldik buraya.